İnsanoğlunun dünya imtihanını başarabilmesi için sürekli nefsini kontrol altında bulundurması lazım. Nefsini murakaba altında bulundurması lazım. Ölmeden önce nefsini hesaba çekmesi lazım. Ve sürekli nefsiyle mücadele, mücahede içerisinde olması lazım sürekli nefsinin şehvi nefsani beşeri arzularına karşı mücadele etmesi lazım. Onun o arzularını nihayetsiz, sonsuz, bitmeyen, tükenmeyen ve asla doymayan, doyumsuz olan arzularını kontrol altına alması lazım. Bunun için çok büyük bir gayret gerekiyor. Çok büyük bir mücadele gerekiyor. İlim gerekiyor, irfan gerekiyor. İyi dostluklar, iyi ilişkiler kurmak gerekiyor. İyi insanlarla beraber olmak gerekiyor. İyi insanlarla arkadaşlık yapmak, onlarla komşuluk yapmak, onlarla oturup kalkmak, onlardan ibret almak, onların yolundan gitmek. Onları örnek almak, onlardan gerekirse ibret almak, feyiz almak gerekiyor. Bütün bunları yapmadığımız takdirde bilmeliyiz ki nefsin eline büyük bir fırsat geçmiştir. Bilmeliyiz ki nefis bizi her an tuş yapmak üzeredir, her an sırtımızı yere vurmak üzeredir. Nefse karşı mücadele etmek kolay bir iş değil. Onu murakaba altında bulundurmak, onu bitmeyen heveslerine karşı terbiye etmek kolay değil. Gerçekten bu zor. En zor iş budur. Çünkü öyle bir düşman içimizde var ki ne kalkarken ne yatarken ne işte yani hiçbir zamanda hiçbir mekanda bizi boş bırakmıyor, cephesini asla boş bırakmıyor ve sürekli güçlü, sürekli cephanesi hazır bizi alt etmek için. Bizi yenmek için büyük bir azmi var, büyük bir sabrı var. Asla körelmiyor. Asla bıkmıyor, usanmıyor, uyumuyor. Böyle bir düşmanımız var. İşte o düşman nefsimiz değerli mühünler. Düşman ararsak, şöyle içimize bakalım, nefsimize bakalım. Nefsimizde büyük bir düşman var. Ve sürekli bizi şerre davet ediyor. Sürekli fitneye, fesada davet ediyor. Çok arzuları var. Doyumsuz bir şey. Hadi şunu da al da sus. Bir daha beni rahatsız etme ey nefis. Ey doyumsuz nefis. Al şunu da madem istiyorsun. Hadi al şunu da bir daha da beni rahatsız etme. Desek bile o sürekli rahatsız edecek. Durmayacak. doymayacak. Üç öğün yemeğini de versen doymayacak. O yüzden nefise bir vadi dolu altın versen ikinci vadi ister. İkinci vadi dolu altını versen üçüncüyü ister. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. İnsanoğlunun, Ademoğlunun gözünü toprak doyurur diyor. Başka bir şey değil mi? Yani insan öldükten sonra Nefsi doyar. Ölmeden önce nefsin doyması söz konusu değil. Ancak bunu yapmak için belki onu aşağılamak lazım. Belki değil kesinlikle onu aşağılamak lazım. Nefsi aşağılamak lazım. Onu hor görmek lazım. Ey nefis sen kim oluyorsun ya? Sen zaten doyumsuz bir şeysin. Sen var ya sen düşmanımsın benim. Sen beni cehenneme atmaya çalışıyorsun ey nefis. Sen benim en yakınımda düşmanımsın ve ben seni düşman olarak belledim ve asla senin davetine icabet etme. Senin vermiş olduğun vesเวลlere kanmam diye bilmemiz lazım. Bunu demedikten sonra bu nefisle mücadele etmek mümkün değil. O yüzden Hz. Ömer radıyallahu anhu diyor ki Hasibu enfusakum qabla an tuhasabu nefsinizi hesaba çekilmeden önce o nefsinizi siz hesaba çekin. Nefisiniz hesaba çekilecek. Yaptıklarından sorulacak. Bugün gelmeden önce siz nefsinizi hesaba çekin. Siz onu hizaya getirin. Onu cehennem ateşi hizaya getirmeden önce siz hizaya getirin. Onu Allah yövmül kıyamette azarlamadan önce hor görmeden önce siz onu azarlayın onu hor görün asla hoşgörmeyin maalesef değerli kardeşlerim boğazlar ne kadar günaha batan ümmet aslında bunun farkında ancak diyor ki beceremiyorum yapamıyorum Doğrusu namaz kılmak ama kılamıyorum. Doğrusu tesettür ama örtünemiyorum. Doğrusu helal rızık ama bir türlü bunu beceremiyorum. Bunun içine haram da katıyoruz maalesef. Doğrusu şu ama bunu yapamıyorum. İnsanlar nefislerine karşı zayıf durumdalar. O yüzden nefislerini yenemiyorlar. Ümmet bugün bu durumda. Neden ümmet bu durumda? Neden nefisler çok güçlendi de insandaki kontrol mekanizması iman şuuru zayıfladı? Neden? Neden nefsimiz güçlendi? Neden hep nefsimiz bizi tuş ediyor, alt ediyor? Neden her girdiğimiz mücadelede bir de bakıyoruz ki nefis orada bir cepheyi elde etmiş, bir cepheyi efendim kendi tarafına geçirmiş? Nasıl oluyor bu iş? Değerli müminler, bunun bir izahatı var. Başka da yok zaten. Dünyanın kapıları, zenginlik kapıları, refahiyet, malda zenginlik, mülkte zenginlik, yeme içmede zenginlik, dünya işlerinin kolaylaşması, yaşamın kolaylaşması, Yaşamın bütün güzelliklerini sele serpe önümüze getirmesi, dünyanın bütün nimetlerini önümüze şöyle koyması. Yemekten aciziz. Böyle bir zamanda yaşıyoruz. Bu durumu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle izah ediyor. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarıyla sahabesiyle Deccal ile ilgili konuşuyor. Deccal diyor. Deccal'ın şerrinden bahsediyor. Özelliklerinden bahsediyor vesaire vesaire. Ve sahabe öyle zannediyor ki A bu Deccal yani bugün, yarın çıkacak herhalde. Peygamberimiz çok üzerine durdu bunun. Böyle inanıyorlar. İki tane sahabe sahabi bir hurmalığın duvarının kenarında oturup bu konuyla ilgili aralarında müzakere ediyorlar. Deccal çıkarsa ne yaparız? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle bahsetti ki onun fitnesinden onun fitnesine düşmeyen çok az insan olacakmış. Eyvah! Biz ne ederiz? Bugün deccal çıksa onun fitnesine kanmamak çok zor. Ne yaparız acaba diye aralarında konuşuyorlar. Peygamberimiz oradan geçerken Bakıyor orada toplanmış birkaç sahabe. Aralarında bir şeyler konuşuyorlar. Neden konuşuyorsunuz siz diyor ya. Konunuz ne? Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü. Deccal'den bahsettin ya biraz önce. Zannetti ki Deccal bugün yarın çıkacak. Çıkarsa ne yapalım? Hangi silahlarımızı kuşanalım? Bunu konuşuyoruz. Ha diyor. Ya o gün diyor. Deccal ben yaşarken çıkarsa hiç korkmayın diyor. Onu ben zannederim, hallederim. Onu ben hallederim. Ben yaşarken çıkarsa korkmayın. Ama ben vefat ettikten sonra çıkarsa kork. Deccal'dan bu kadar konuşuyorsunuz ama ben Deccal'den daha tehlikeli bir şeyden bahsediyorum diyor. Deccal'den daha tehlikeli bir şeyden daha çok sizin üzerinize titriyorum, korkuyorum. Sizin üzerinize deccalden daha büyük bir tehlike var. Haberiniz var mı? Ey Allah'ın nedir bu tehlike? Deccalden daha büyük tehlike mi olur? Evet, olur. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, deccalden daha büyük bir tehlike sizin üzerinize dünyanın nimetlerinin önünüze serilmesidir diyor dünyanın bütün nimetlerinin önünüze serilmesidir. Dünyanın nimetleri önümüze serildi. Çok nimet var. Yemede, içmede, gezmede, tozmoda, parada, bunda. Nimet çok. Nimet çok. İşte bakın bu asır yaşıyoruz. Dünyanın nimetleri sele serpe önünüze serilir de siz o nimetlere helal, haram demeden dalarsınız. Ben bundan daha çok korkuyorum. Dertçaldan daha büyük tehlike budur. Dünya bütün güzelliklerinizi, güzelliklerini önünüze seriverir de, siz dünyanın o güzelliklerine baktığınız zaman meftun olursunuz. Dünyanın o nimetlerine kanarsınız. Helal haram demeden o nimetlerden Tatmaya çalışırsınız O nimetlerin Güzellikleri, çekiciliği Güçlülüğü Sizi Allah'ın yolundan alıkoyar Sizi cihat etmekten alıkoyar Malınızı Allah yolunda infak etmekten alıkoyar Canınızı Allah uğrunda Vermekten alıkoyar Helal ile yetinmekten alıkoyar Dünyaya olan sevginiz öyle gözünüzü bürür ki artık siz hat hudut bilmezsiniz. Artık siz helal, haram bilmezsiniz. Sadece bütün gayeniz bu dünyanın önünüze bütün güzellikleriyle süslü, gencecik, 18'inde çok güzel bir gelin gibi kendini arzı endam eden o dünyanın o güzelliklerinden gözünüzü alamazsınız. Ondan takmak istersiniz. Ona meftun olursunuz. Onun fitnesine kapılırsınız da Allah'ı ve onun yolunu unutursunuz. İşte benim daha çok korktuğum fitne budur. Deccal'den daha tehlikeli fitne budur. Eğer Bugün biz değerli müminler inancımız, inancımızı yaşama noktasında çok büyük eksiklerimiz var ise çoluğumuzu çocuğumuzu zapt edemiyor isek, çoluğumuzu çocuğumuzu tesettüre büründüremiyor isek, onları namazla niyazla buluşturamıyor isek, nefsimize söz geçiremiyor isek, işte bunun sebebi dünyanın süslü bir gelin gibi önümüze çıkması kendini sevdirmesi bizim de ona meftun olmamızdır. Onun fitnesine kapılmamızdır. Aslında izah edemiyoruz. Şöyle bir düşünsek gerçekten ümmet şu anda ümmet nefsine kapılmış. Günah bataklığına batmış. Ümmetin çoğu namaz kılmıyor. Ümmetin çoğu cihad etmiyor. Ümmetin çoğu zekatını vermiyor. Ümmetin çoğu mal, malından infak etme konusunda çok cimri. Ümmetin çoğunun kadınları tesettür denen bir şey bilmiyor. Açılabildiği kadar, saçılabildiği kadar açılmış. Bu konuda hiçbir korkusu yok. Hiçbir tereddüdü yok. Nasıl uygun geliyorsa, nefsi nasıl ona, onu nasıl süslüyorsa o şekilde hatsız, hudusuz bir şekilde açılmayı, saçılmayı Kendisine şiar edilmiş. Ümmetin kadınları bu halde. Ümmetin erkekleri bu halde. O zaman nedir değerli kardeşlerim? Deccal'den daha tehlikeli olan dünya sevgisi kalbimize teslim almıştır. Bizim İslam'ı dinimizi yaşamamızla sahabenin dini yaşaması arasında çok büyük fark var. Yani onlar o kadar azim içerisinde gayet içerisinde cennete girecekler inşallah ama biz kendi hayatımıza baktığımızda bizim gayretimiz onların gayretinin binde biri, milyonda biri kadar değil. Yani. Şimdi burada o kadar enteresan, değişik ee, sahabelerden rivayetler var. Ancak işte e, vakit doldu maalesef. Devam edemeyeceğiz. Ama inşallah bırakmayacağız. Bu, bu burada anlattığı, hazırladığımız konuları anlatacağız. Göreceksiniz ki bu dini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl sunmuş bir nasıl biz nasıl yaşıyoruz? Hazreti Ömer nasıl yaşıyordu? Hazreti Ebubekir nasıl yaşıyordu? Hazreti Osman, Hazreti Ali ve diğer sahabe'ler nasıl bu dini algılıyorlar? Nasıl yaşıyorlardı? Nefisleriyle nasıl mücadele ediyorlardı? İşte onları da aktaracağız ama son bir ayetle bitiriyorum. Allah Teala diyor ya eyühellezina amenu takullahu. Ey imar denler Allah'tan korkun. Waltendoru nasıl maddemetliydi? İçinizden her biri yarını için ne takdim etti, ne gönderdi? Buna bir baksın, bunu kontrol etsin. Ve takul Allah'tan korkun her konuda. İnna Allah'e kabirun, bir metaamelun yapmış olduklarınızdan Allah haberdardır en ince teferwatına kadar. Ola takunu keldiine nasıl Allah fenesiye, fen sahum, Allahı unutup da Allah'ın da onlara nefislerini unutturduğu kişiler gibi olmayın. Allah'ı unutup da Allah'ın da onlara ceza olarak kendilerini unutturduğu amellerini, gidişatlarını unutturduğu kişiler gibi olmayın. Öyle söylüyor yüce Rabbimiz Haşr suresi 18-19. Bu en iyi bu ila rabbikum ve eslimu leh. Allah'a dönün Allah'a tövbe edin. Ona teslim olun min qabli azap size çatmadan önce azap size gelmeden önce funbalatun saru azap size gelirse artık size bir fayda yoktur artık size bir kurtarıcı da gelmeyecektir. Allah cümlemizi hidayet ehli olan insanlardan müminlerden eylesin. Nefislerine karşı mücadele eden müminlerden eylesin. Bu mücadeleyi kazanan müminlerden eylesin. Allah'tan hakkıyla korkan, Resulü'nü hakkıyla tuavi olan müminlerden eylesin. Bu ahru davana elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. El Fatiha.